misali ve benzeri söylenmesi mümkün olmayan güzel sözler söylüyor ama o insanın söylediği o sözler eğer o insan hırsızlardan, yalancılardan kahinlerden şairlerden, sihirbazlardan haşa haşa olsaydı hayır derlerdi bu senin sözlerin değil diyeceklerdi o zaman o zaman da diyeceklerdi bunlar senin sözün değil bir kahin gidip onlara Kur'an okusaydı diyeceklerdi "Ey kahin bunlar senin sözlerin değil." Kur'an temel yüz ediyordu Arap bir ve belagatının üzerinde üslubunun fevkinde bir şekilde Kur'an insanlara geliyordu. Onun için Allah azze ve celle hidayet kapısını açmak için bu ayetleri anahtar olarak bize vermiş. Sen ona hamim deyip geçmeyeceksin. Onu öyle okuyacaksın, öyle söyleyeceksin ki adamın gönlünü titretecek. Ne Michael Jackson'ı dinlerken kendisini bıçaklıyor, Michael Jackson'ı dinlerken gidiyor, ölüyor. Neden? Neden işte Mısırlı şarkıcı, bilmiyorum kim öldüğü zaman kaç tane insan intihar ediyor, bilmiyorum ne oluyor? O tabi şeytani aşktan ötürü şeytanın onlara tasallut etmesinden ötürü oluyor bu. Düşün bir de Kur'an'ın halavetini, tatlılığını ve lezzetini alan bir insanı düşün. O insan uzman hem Kur'an'ın lafzından müessir olacak, etkilenecek hem onun tilavetinden. Ama biz bugün Kur'an'ın elbisesini Kur'an'dan soymaya çalışıyoruz. allah Teala Kur'an'da İnsanın elbisesinden bahsederken, iki elbiseden bahseder. Hı? Biz ey beni Ademoğulları, size elbise indirdik, süs indirdik. Değil mi Riş? وَلِبَسُتَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْلٍ Bir de ayrıca takva elbisesinden bahseder. Allah Allah! Sen şimdi Kur'an'ı tilavetinden, ezberinden, Arapça okunmasından soyutlayacaksın, ve diyeceksin ki insanlara Türkçe okuyun, Türkçe namaz kılın. O zaman kusura bakma, siz, sen Arabistan'a gittiğin zaman, Arapça, Kur'an okuyan adamın okuduğunu anlayamazsın. Fransa'ya gittiğin zaman Fransızca okuyan adam da ne demek istediğini anlayamazsın. Adam Allah-u Ekber der Fransızca, sen havaya kalkarsın. Adam rüküye eğilir, sen, bilmiyorum, secdeye gidersin. Ne olacak o zaman? İşte, kafirler ve zındıklar Allah'ın dilini paramparça etmek ve müminlerin vahdetini yok etmek için bakın nasıl çalışıyorlar. Biz Kur'an'ın namazın Türkçe kılımasını istemediğimiz için bir sürü vatan evladının anlı yere gelmesine engel oluyormuşuz. Vay münafık vay! Efendim biz Müslümanların Kur'an'ı abdesti okumaları gerektiğinde direttiğimiz ettiğimiz için Müslümanlarda inadına dil etmişler Kur'an demişler biz abdesti Kur'an okumayız demişler Kur'an okumamışlar namaza terk etmişler dinden de çıkmışlar tarihi vakanı hangisi buna şahittir onun için onlara diyorum ki Allah'tan korkunuz siz bugün Kur'an'a abdestsiz el sürme yani ayetlerini kastırarak söylüyorum bunu gündeme getirdiğiniz zaman yarın Şafak atmadan ikinci bir taife, zındık taifesi diyecek ki Kur'an mahlûhtur. Eşyalardan bir eşya şeydir. İstediğim gibi el süredir. Bunu diyecektir. Siz hangi düşüncenin arkasında neyin geleceğini gerçekten bilemeyebilirsiniz. Ama bir göz atın İslam'ın tarihine, İslam'daki fırkaların tarihine ve onların düşüncelerine bakınız. Vallahi lazım göreceksiniz ki, Yeniden işaretliyor kafirler tarafından. Sıkıcı oluyor mu? Bir de dedik kaf suresi var. Bir tek harf mübarek ya. Non böyle gemi gibi üstünde bir nokta. Ne anlam ifade ediyor? Hiçbir şey. Yok. Şöyle bir şey, ama Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Nûn, vel kalem ve ma yestûn. kafir mest oluyor bir şirk. Onun nun, onu darmadağın diye bütün felsefesinin şirkini yıkıyor, bir tek nun, mucize. Kaf, kafı okuyor, Allah Allah. Hiç Araplar kafayı öyle okumuş mu? Hiç Arapların şiirinde nun görmüş müsünüzdür? Yok. Elif, mimra Mim, Ra var mı Arap'ın şiirinde? Dünyanın hangi edebiyatında var? Bana gösterin. <gülüyor> Ebcek hesabı yapan Yahudilerimiz de işte cifir mifir, şifreli hesaplar hariç. İnsanı hidayete erdirecek, insanlara güzelliği anlatan, hiçbir kitapta buna benzer şeyler yoktur. Allah'ın lütfü keremi, dedik bu harflerin Kur'an-ı Kerim'de hem tilavet açısından, hem kıraat açısından, hem tefekkür açısından değil mi? Hem de mucize oluş açısından çok farklı farklı değerlendirilişi vardır. Biz inşallah bununla ittifa ediyoruz ve şurada bir mesele var, onun üzerinde de inşallah bugün kısmen duralım. Gelecek dersimizde diğerine devam edelim diyorum. Nedir o? Nahnu nekussu aleyke ahsenel kasasi Nahnu biz nekussu anlatırız. Kassa bir olayı tafsilatlı olarak anlatmaktır. Veya Hassa bir olayı pasaz paşaz, makaslayıp en önemli olan yerlerine işaret etmektir. Yani bir vaka var, belli bir süreçte yaşanmış, o süreç içinde bazı şeyleri makaslıyorsunuz, alıyorsunuz, getirip bir yerlerde yan yana koyuyorsunuz görüntü temin etmek elde etmek için. Bu bakına Kur'an-ı Kerim e biz baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de kasas kelimesi muhtelif yerlerde ve muhtelif anlamlarda geçer. Allahu Teala neden kasas kelimesini kullanmıştır Kur'an'da? Yani ahsenil-kasas diyerek neden insanların edebiyatında veya dillerinde, geleneklerinde, tarihlerinde bulunup anlatılan şeylerin türünden bir şeyi Peygamber'e anlattığını söylüyor. Tevrat'ta Yusuf aleyhisselam kısası uzunca anlatılır. Birçok farklılık olmasına rağmen Kur'an'la ama genel ana kalın çizgi hatlarıyla Hemen hemen çok yakındır Kur'an'a. O kıssada birçok şeyler anlatılır. Allah Azze ve Celle Kur'an'daki hikayelerin, anlatımların, tabiri caizse diğer ifadeyle, Kur'an ifadesiyle kıssaların mitolojiden, masal ve halk hikayelerinden ve hurafelerden farklı olduğunu ifade etmek için bir terkip kullanıyorum. Ahsen el gazas. Anlatımların en güzeli. Daha önce demiştik ki hasen ne demektir? Hatırlarsanız hasenin kelime anlamını vermiştik biraz. Yani tefsir eder mahiyette. Hasan hiçbir ayni olmayanmış. Bütün iyilikleri ve hayırları kendine cem edendir Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların isimlerini seçerken bile Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam tıpkı Yusuf'un mucizeleri gibi, Yakup Aleyhisselam'ın mucizeleri gibi Allah'tan bir bilgiyle onların ismini koyuyordu. Ama ne yazık ki Hasan ve Hüseyin Şiilerin malı olmuş. Sanki bizim değil, bizim yok öyle iki tane insanımız, önderimiz, imamımız. Biz onlara söylenler oluyoruz, onlar da sevenler oluyor. Ne yazık böyle. Ahsen-ül <gülüyor> kasas nedir? Ve kısa kaç anlamda Kur'an'da geçer? Nahnu ne ussu. Eskiden hikaye anlatanlar olurdu. Gelirler, oturlardı geçmiş zamanlarda geçmiş toplulukların başına geçen şeyleri ne yaparlardı? Anlatırlardı insanlara. Bunlara el yahut el hikaye kıssa anlatanlar denilirdi. allah Teala Kur'an'da mesela Ali İmran 62'de, Nisa 164'te, Nisa 165'te, En'am 56. ayette, En'am 57'de, En'am 130, Araf 35, Araf 175, 175 doğrudan ilgisi yok da, anlatımda ilgisi olduğu için söylüyorum, 176'da, kasas kelimesi geçiyor, Hud suresi 100, Nahl suresi 116, bakın ajandası olmayan kardeşlerin ajandalarını tanımlasın. Ben Kur'an'sız ve ajandasız, deftersiz bir öğrenci, kardeş istemiyorum. Ben sandalyeden mübarekler, Benim kırılıyor ben çalışıp hazırlanıp gelinceye kadar. Ne zannediyorsunuz siz? Ayıracaksınız arkadaş, vaktinizi ayıracaksınız. İşinizde, gücünüzde buna zaman ayıracaksınız. Başka çare yok. Yani siz bizden daha çok ecir sahibi olacaksınız. Bunu da bilesiniz ama. Çünkü işe göre, meşguliyete rağmen, çalışmış olacaksınız, bizden daha çok fazilet sahibi olacaksınız. açıkçasını söylüyorum. Nahl 116 dedik, Neml 76, Kasas 25, daha 99 takriben 11 yerde falan geçiyor. Daha birkaç yerde var, onları almadım. Şimdi diyor ki, Allah Azze ve Celle نَحْنُ <tıklı> نَقُسُ <bir> عَلَيْكَ şey أَحْسَنَ الْقَسَسِ <var> İshendiya'nın kıssaları anlatılıyor Mekke'de, efendim, Anun Şirva'nın kıssaları anlatılıyor Mekke'de, Hidlilerin kıssaları, Bizansların, Romalıların, Yunanlıların, Mitoloji ile de anlatılıyor, Mısırlıların anlatılıyor, Firavunların hayatı anlatılıyor. Çünkü insanlar sürekli yerler, yer değiştiriyorlar. Sürekli ticaret kervanları dünyanın dört bir yanına Suudi Arabistan'da, o ki bugünkü haliyle cezuret olarak diyelim, oradan sağa sola gidiyorlar. Ve insanlar gelip oradan geçiyorlar, konaklıyorlar. Sürekli bir insan iletişimi var, medeniyet iletişimi var, kültür akışı var, ticari alışveriş var. Bundan ötürü insanlar birbirlerini biliyorlar, birbirlerinin kısalarını, masallarını anlatıyorlar. Hammurabi masalını herkes biliyor birçok yerlerde, misal kısalarını. İşte Hittitlerin hayatını biliyorlar, anlatılıyor. Yani biz nasıl mesela Anadolu'da çocukken annemiz babamız bize efendim yedi başlı dev, işte bilmiyorum şöyle bir kartal, işte şöyle bir genç hayat başından şöyle geçmiş işte kartala binmişti. Bilmiyorum, koyunun üzerine atlamak istemişler kuyunun dibinde bir ak koyun, bir kara koyun varmıştı. Ak koyun üstüne oturacak, ginecek yerde kara koyun üstüne düşmüş. Kara koyun onu götürmüş, yerin yedi kat dibinin altına. Ondan sonra orada bir köye gitmiş. Bir köyde koca bir çınar varmış. O çınarın altında efendim bir pınar varmış. Pınarın üstünde bir canavar varmış. Yok canım var insanları öyle yermiş, öyle edermiş. İşte gelir kendisini. O çeşmenin büyük oluğu varmış. Onun ağzına tıkarmış. Kayaların içinden geliyorum. Su vermezmişte işte bir kurban kesmemişte bilmiyorum, falan falan. Bunlar nedir? Bunlar kısadır. Bunlar mitolojidir. Yani böyle uzun anlatılır bu kısalar bize. Kış gecelerinde bize, bize ninni gibi gelirdi. Şimdi bunlar Arap e, diyarında, o beldelerde ve o havzada insanlar tarafından birçok şeyler biliniyor, anlatılıyor. Ama anlatılan şeyler, yalanlar, yanlışlar, batıllar, doğrular da karışık insana insan olmayı öğretecek hiçbir öğretiye sahip değil. Ya iftiharla, ya ırkçılıkla, ya bir kabilenin diğer kabileyle savaşında cahiliyi üstünlük tasaması dolu ya da hurafelerle bezenmiş olan hikayeler. Ama Kur'an'da anlatılacak olan Yusuf Aleyhisselam kıssası tüm insanlığa kıyamet gününe kadar Allah'ın terbiyesinden çıkmış olan ve gerçekten O'nun indirdiği nur ve kitap ile eğitilmiş olan bir insan ve toplumun nasıl seçkin ve hayırlı bir toplum olacağını allah Teala peygamberlerin şahsında en zayıf anlarında bile en güçsüz insanlar olmalarına rağmen o insanların nefislerinde, benliklerinde kudret ve azametini tecelli ettiriyor ve o hayırlı dinini o insanların vasıtasıyla kullarına gönderiyor. İşte Yusuf Aleyhisselam kıssası hakkında özellikle Ahsenel kasas denilmesi ileride Tevrat'ta göreceğiz. Yusuf Aleyhisselam'a yapılan iftiralar, Yakup Aleyhisselam'a yapılan iftiralar onun geliniyle zina etmesi haşa oğullarının annelerle zina etmeleri gibi tüm mehaşa ki ve onların çocukları için düşünemeyecek olan iftiralarla dolu olmalarından ötürü Allah ahsen kelimesini kullanmıştır. Çünkü kafirler en kötü, en kabih olan vasıtlarla peygamberleri vasıtlandırmışlardır. Özellikle Yahudiler bu bakımdan ne yapmıştır? Kur'an tüm peygamberlerin izzet şerefini, haysiyetini korumuş, Üstün tutmuş ve Yahudilerin şerrinden onları temizlemiştir. Bu bakımdan hikayeyi anlatırken Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını Ahsenel Kasas Kıssaların anlatımların en güzeli Hiç aybı olmayanı Diyor. Bir yerde mesela Alim'den اِنَّ هَذَا لَهُوَ اَلْقَصَصُ الْحَقُّ Bazıları derler ki efendim kıssa mesela Eminül Huli gibi ki onlardan daha önce Muhammed Abdo Muhammed Ahmet Galefullah emin Huli'nin öğrencisidir. Onun doktora e, çalışmasını e, Emin Huli üstlenmiştir. Ondan daha önce Daha Hüseyin 1900'lü yıllarda Kur'an kıssaların aslında tamamen uydurma olduğunu. İsmail aleyhisselam kıssasının Yahudilerle hile ve aldatmacaya dayalı bir ilişkiyi, sunni bir ilişkiyi oluşturmak için Kur'an zikretmiştir diyor. Daha Hüseyin aslında böyle bir kıssa yoktur diyor. İsmail diye bir şahıs da yoktur. Eş'irul <gülüyor> Cahili isimli kitabında Paha Hüseyin bunu söyler. Mahmud Ebu Reyya aynı şeyi söyler. Muhammedi sünnetin aydınlatılması, aslında Muhammedi sünnetin karartılması denilmesi lazım onun kitabına. Bu zındık ve münafıkın kitabını Türkiye'de radikal İslamcı olduğunu söyleyen ve gerçekten Kur'an'ın hidayetinden çok az nasipleri olan ama iddiaları çok büyük olan, sivri olan insanlar çevirittiriyor. Siz Mahmud Ebu Reyye'yi biliyor musunuz? Mahmud Ebu Reyye der ki, insanlık öyle bir mertebeye gelecektir ki, bir gün bütün dini milliyetçilikler ve cinsiyetler bitecek ve insanlık tek dine yönelecek. Mahmud Ebu Reyye kitap yazıyor ve Türkiye'de insanları zehirlemek için o kitabı yayınlıyorsunuz ey insanlar. Allah'tan korkun! Allah'tan korkun! Bu adam hak ve batılı ayırmadan dinlerin birleştirilmesinden yanadır. Evet. ilginç bir kitabı var. İlginç bir kitabı var. Dinül enbiyei vahidun ale elsinetil Böyle ilginç bir isim koymuş kitabına da. Yani insanların dini tamamen birdir. Bak, insanlar bir gün olacak. Dinullahi vahidun ala elsineti cemi'en rusul. Tamam, biz buna itiraz etmiyoruz. Allah'ın dini, bütün peygamberlerin diline göre tek bir dindir. Onlar aynı dili konuşmuşlardır, tevhid dilini konuşmuşlardır. Ama ne diyor? İnsanlar inşallah diyor. akıllarıyla, ilimleriyle öyle bir mertebeye ulaşacaklar ki o mertebede dini cinsiyetler bak kullandığı ifadeye bak dini tabiyet demek istiyor dini bağlılık demek istiyor bitecek ve mezhep taassupları yok olacak ve insanlar bir tek dine sahip olacaklar ve o dinde ne olacak? Üç şey üzerine kaybolacak. olacak. Yaşar Nuri Vesulük'ün iddia ettiği din. Nedir o dinin üç esası? Bir, el iman billah, Allah'a iman. iki dünyada salih amel, barış amel diyor Yaşar Nuri ve Öbür tarafı, ahirete iman. Ahiret vardır. Bitti. Bu üç inandın mı? Bu üç şey bütün dinlerin asli ve temeli olacak. İster namaz kılsın, kılmasın. İster kiliseye gitsin, ister havra ister cami gitsin. O insanlar hepsi cennettedir. Fakat bundan sonraki şeyler diyor onların ilminin dışındadır. Onun emri Allah'a onların Rablerine kalmıştır. Onlar işte böylece bir dünya hayatı yaşarlar. Mutluca hayatlarına devam ettirirler ve güzel amel işlemek için birbirlerine yardım ederler. <gülüyor> böyle bir masalı, böyle bir hikayeyi şeytan bile uyduramaz. Nerede insanlar tek din üzere toplanacakmış? Allah'ın sünneti insanlar kıyamete kadar ve la yezalune diyor allah Teala kıyamete kadar ihtilaf edeceklerdir. Dikkat ettiniz mi? Onun için Kur'an kıssaları temsili, semboliktir diyenler vallahi lazım Kur'an'ı inkar edilmiştir. Bakın ayetler. Değil mi? Ali İmran 62. <gülüyor> i̇nne <imlediğ> Nedir inne haza? Kur'an. Kur'an. Lehuve <gülüyor> el kasasul hakku Hak ve gerçek olan kıssadır anlatımdır. Kur'an'da kasas kelimesi geçerken onlar mücerret soyut anlamda hikaye, tarihsel bir masal olarak algılıyorlar. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah Yusuf Suresi'ne kasas derken onun vahiy olduğunu siz görmüyor musunuz? Muhkem bir kitabın ayetleri olduğunu görmüyor musunuz ki siz diyorsunuz ki Kur'an kıssaları temsilidir gerçek değildir. Tahaviz ne diyor? Ne İsrail oğlarının dininde ne de Müslümanların dininde diyor. İsmail diye birisi yoktur. Ne? Evet öyle. İlginç. <gülüyor> Türkiye'de Salih Akdemir çıkar der ki laiklik Kur'an'dan işlerse bu daha evrenseldir. <gülüyor> <gülüyor> Bakın aynı sözü kimse demiş. <gülüyor> aynı sözü Ahmet, Ahmet Khaledullah söylemiş. Ne zaman söylemiş? Mecellet el Arabinin ilk sayısının 22-24. sayfalarında söylüyor. Mecellet el Arabi çok meşhur olan bir dergidir, Örkçük dergidir. Orada ne diyor biliyor musunuz? Bir hareketten bahsediyor işte, ilmi, felsefi bir hareketten. Bu hareket diyor soyut olarak ne özel olarak İslam'dan ne de genel olarak başka hiçbir dini kendisine esas almaz. Hangi hareket? Kur'an'a yöneliş hareketi. Sırf Arabi bir harekettir, diyor. Ya, Muhammed Ahmet Halefullah'ın yazıları da, İslami araştırmalar gibi, bilmiyorum ne gibi dergilerimiz de, bilimsel çalışmalar olarak Müslümanlara sunuluyor. Ve falan adam, fistan adam, Kur'an kıssaları temsilidir, masalımsıdır derken onun makalesinden tık kesiyor, bunun makalesinden tık kesiyor, getirip nereye yerleştiriyor? Kendi makalesinin içine yerleştiriyor. Ve İbn Kesir'e iftira ediyor. O Hikmet Zeyveli e denen insan, yazar, İbni Kesir'e iftira ediyor, diyor ki, İbni Kesir Bakara Suresinin 243. ayetinde demiştir ki, bu hadise hiç vuku bulmamıştır. Açıyorum i̇bn Kesir'in birçok nüsası, bende iki tane, üç tane baskısı var. Hiçbirisinde birisinde i Kesir böyle bir şey söylemiyor. Evet. Ama o dergiye bakıyorsunuz yukarıdan aşağı hep prof doç, prof doç, prof doç. O makaleyi bir okuyun ya. Allah'ın rızası için bir okuyun kardeşim. Makale ilmi mi değil mi? Ne diye yayınlıyorsun sen onu? Sayfa doldurmak için. Evet. Çok ilginç. Evet. Bakara suresi 243. kıssa diyor, tamamen masalımsıdır. Ta ileride göreceğiz. Kur'an'a Allah el kasasul hak diyor, bitti. Hak bir anlatım. Yusuf aleyhisselam kıssası da hak bir anlatımdır. Siz demek istiyorsunuz ki Allah yalan söylüyor. Evet. Yusuf kısası temsilidir. Yani semboliktir. Olup olması hiç önemli değildir. O bir olay kısa anlatılıyor. Var mı yok mu hiç önemli değil. Gerçekten bak çok korkunç bir felsefe ve mantık yatıyor bu işin altında. <gülüyor> i̇şte peygamberlerden bahsederken diyor ki قَدْ قَسَسْنَهُمْ عَلَيْكُ وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَهُمْ Peygamberlerde öyleleri var ki sana anlattık. Öyleleri vardı ki "Lem نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكُ Sana onları anlatmadık. Allah'ın anlatımı sembolik midir? Yani bakaa olarak ayağa yere basmayan bir söz müdür? Bu söylenir mi hiç? Kur'an için. Bak Kur'an-ı Kerim'de yani kısa kelimesi, kasas kelimesine baktığımız zaman hak anlatımdır. <gülüyor> Onlara örnek ver, misal ver demek istemiyor Allah. Öyleyse de, وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذِ mursalun. الْمُرْسَلُونَ ''وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا'' Onlara bir örnek ver. Örnek fakat örnek hayali değil, gerçek olmuş bir örnekten bahsediyor. Allah, olmayanı olmuş gibi göstermez. Allah'a yalan iftiradır. Onun için modern tefsir ekolü korkunç nifaklar ve düşmanlıklarla doldur. Allah'ın dinini tarif eder. Bunu kesinlikle bileceksiniz. Türkiye'de ne kadar modern nifesir varsa, ne kadar modern dine yaklaşan ve Kur'an yorumlamak isteyen insan varsa hepsinde bu nifaktan ve bu iki yüzlükten bir nasip var. Şöyle veya böyle. Ama Allah'ın müstesine akıldığı insanlar ben onlara bir şey demiyorum. فَاقْسُسِ الْقَصَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Allah Allah, onlara yani olmamış olan olayları olmuş gibi anlat ki, onlar tefekkür etsinler, hiç böyle düşünülebilir mi? He? Yahu Allah rızası için daha dehşet şeyler göreceğiz, dur bakalım. Derseniz Musa aleyhisselamın kısasında da böyle bir olay anlatılır. Kasas suresi 25. ayet-i kerimede, hani Musa aleyhisselam Firavundan kaçar ya, onlardan bir insan öldürdü, kaçtı, Musa aleyhisselam öldüreceklerdi. Bir mümin geldi ki, ey Musa bu kavim var ya Firavun'un kavmi, kendi aralarında gizli gizli görüşüyorlar, seni öldürecekler, çık buradan, ben sana nasihat ederim dedim. Gitti Musa Aleyhisselam. Allah onu gönderdi. Şuayb Aleyhisselam'ı Medyen iline gönderdi. Medyen iline gitti. Orada işte bir böyle kasaba gibi bir yer. işte veya üç beş evin bulunduğu bir yer. Her neyse bir köy gibi bir yere rast geldi. İşte orada Yus şuayb Aleyhisselam'ın kızları gelmişler. Çobanlar su çıkarıyor. Onlara su vermiyorlar falan. Her neyse kısayı biliyorsunuz. Malum haliniz. Orada onlara su çıkarır. Su çıkarır. Fakat gelin şu kısadaki güzelliğe, bu kısadaki edebe, bu kısada anlatılan ahlaka ve gerçekten buradaki insani ilme bakınız. Nedir o? Tabi suladı. <gülüyor> Geliyor şu Ayb Aleyhisselam'ın kızlarından birisi küçük büyük anlatılmıyor dikkat edin. Önemli değil. Önemli değil. Hiçbir zaman Kur'an fakir zengin hmm? köylü şehirli eşraf bilmiyorum belevi ayrımı yapmıyormuş üstünlük. onlardan bir tanesi geldi ki iki kızından birisi, iki kızı varmış. Ne mübarek kızlarmış. Temşiyi ala istihyain haya üzere yürüyordum. Haya üzere yürüyerek nereye geldim? Musa'ya geldi. Musa ağacın altında diye. İnni bima enzelte ileyye min hayrin faqir. Ya Rabbi dedi, Senin bana indirdiğin hayra çok ihtiyacım var. Ben, hayırım bana inmiyor ben çok fakirim demiyor bana indirdiğin hayra çok muhtacım ya Rabbi indir bir hayır dua ediyor duaya bak peygamberin duasına hemen anında cevap geliyor Allah'tan kız geliyor ne diyor geldi bir tanesi haya üzeri şimdiki kadınların yürüyüşü haya üzeri mi müslüman kadınların tıkır tıkır tıkır tıkır kırta kırta kafir moda evlerinin maskarası olmuş bir kadın olarak sokakta yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayasız bir yürüyüş. Kur'an haya üzeri utanç üzeri bir yürüyüş diyor. Müslüman kadının yürüyüşü budur arkadaşlar. Ama şimdi Batılılar bizi kadınla vurmaya çalışıyorlar. Neden kadın hep fitne konusu olarak el alıyorsunuz? İlahiyye dört tane kadın neden kadar ne fitne konusu diye el alıyorsunuz. Kadın niye fitne konusu veya niye değil. Sen Resulullah anlamak istemiyorsun bu kadar. Qalet in abi Babam bize su çekmiş olmandan ötürü seni cezalandırmak istiyor. Yani bir kefatlandırmak istiyor. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ Musa gelince o insana, Şuayb aleyhisselama gelince ve ona kıssayı anlatınca. Şimdi temsili bir hikaye mi anlattı orada Musa aleyhisselam? Eğer Kur'an kıssaları temsili ise yani mesel vuruyoruz. Mesela diyoruz ki düşün işte bir adamın Nasreddin Hoca hesabı, hani bir merkez eşeği varmış da, kendisi biniyor çocuğu yürütüyor millet kızıyor. Bilmiyorum, şu olmuş. Böyle bir şey belki vardır, belki yoktur ama insanların aklına bir şey oturtmak, insanlara bir şey öğretmek için böyle dar meseleler vurulabilir. Ama Allah insan mı ki dar bir mesel vursun ve olmayan bir şeyden bahsetsin Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bunlar Allah'ı nasıl tanıyorlar ya? Vallahi bunlar Allah'ın ne esma ve ne de sıfatında tevhidi bilmiyorlar. Vallahi bilmiyorlar. Öyle bilmiyorlar ki Allah el-Rahmanu alel-arş istiva diyor. İstiva etti, onları istila etti diyor. Hücum etti, saldırdı. Allah'tan korkun, haya edin be. Haya edin be alimler. Bir, nasıl siz Kur'an'ın isimlerini bozarsınız? Nasıl sıfatları takip edersiniz? Sıfatlar nasıl geldiyse, emirruha kema caet diyor alimler. Sıfyanı sevreyim, emirruha, sıfat ve isimleri emirruha kema caet. Geldiği gibi işletin, kullanın, bozmayın. Ona diyor kendi kıssasını, hayatını anlatınca, kale dedi killa takaf her kıssa masalsa temsiliyse sembolikse yani böyle hikayemsi bir şey olmayan bir şeyi sanki varmış gibi anlatmaksa Musa neyi anlattı Musa'nın başına neler geçti masal mı bunlar dedi ki korkma zalim topluluktan kurtuldun Bak, zalim topluluktan kurtulur. Bunun temsili nere? Bunun sembol oluşu nere? Bu bakımdan, kısalarla ilgili, ileride inşallah, nevzuhur, müfessirlerin, kendilerine müfessir, aydın, İslamcı, özellikle ki ben bu isimden nefret ediyorum ve kabul etmiyorum. Bizim Müslümanız muvahhidiz inşallah Allah bize müslüm ismini vermiş. İslamcı, İslamcı dememiş Allah bize. Şeriatcım eriatcım dememiş. dememiş. Böyle bir ismi başkaları bizim için seçiyor. Ve biz de kullanıyoruz. Biz müslümanız. Dolayısıyla, Kur'an'daki, burada kasas kelimesine biz değinirken, kıssanın ne olduğunu anlatmamız, ve Kur'an kıssaları hakkında ileride daha değişik insanların, aydınların, yazarların, çizerlerin, işte görüşler nedir? Bunları tafsilatlı vermek zorundayım. Niye diyeceksiniz? Ben size kıssanın bir şey anlatmak olduğunu söyleyip de gidivereceğim buradan. Hı? Ben sizi bundan haberdar etmesem, kimlerin nasıl düşündüğünü söylemesem ne olacak? Ne istifade etmiş olacağız? Hiçbir şey yapmayız. Bu bakımdan yani insanlar İslam adının arkasına sığınıp çok şeyler yapıyorlar. Öyle mi değil mi? Size anlattım daha önce. Diyor ki, Reşit Rıza, Muhammed Abdel'ün talebesidir. Menar tefsiri cilt 11, sayfa 155. Ne diyor? Bu diyor mucizeler, peygamberleri, kısaları, harikulale de şeyler olmasaydı var ya. لَأَسْلَمَ عُقَالَعُ الْأَفْرَانْجِ اَفْوَاجًا اَفْوَاجًا işte bunun gibi bir cümle. Fransızların yani gavurların demek, اَفْرَانْجِ فَرَانْجِ frank Yani gavur demektir. Onlar gavur anlamındadır. Onlar diyor kafile kafile Müslüman olurlardı. İlginç. Yani Kur'an'daki bu masallar, bu böyle harikulada şeyler var ya, bunlar olmasaymış, onlar kafile kafile İslam'a gireceklermiş. Kıssalar neden temsilidir, gerçek değildir diyorlar. Modern, batıcı, mantık, beyk'ın mantığı ve Aristo'nun mantığına göre, materyalist, layık bilimselcilik yöntemine göre, Kur'an kıssaları ayıptır. Gerçek değildir, mitolojiktir. Dolayısıyla biz ne yapalım? Hristiyanların mitolojini inkar ederek inkar etmek istiyor ya hem onu inkar etmek ve hem de İslam'ı kabul ettirmek, şirin göstermek için ne yapalım? Bizim Kur'an'daki mitolojiyi inkar ederek. Diyelim ki bunlar da gerçek değildir ama Kur'an örnek olarak demişti sadece. Yani böyle insanları ikna etmek, eğitmek için bilgilendirmek için, düşünmeye etmek için bunları söylemiştir. Aslında hakikati yoktur. Bunlar Kur'an'ı ayıplarına saymayın, bunlar üslüpsal şeylerdir. Diyerek kendi akıllarınca hem Hristiyanların mitolojisini çürütmek, hem de onlara İslam'ı yaklaştırmak veya onları İslam'a yaklaştırmak istemişlerdir. Bu mantık, maalesef hem Muhammed Abdo, hem Cemalettin Afgani, hem de Muhammed Reşit Rıza ve onların talebelerinde vardır. Ama bunun maalesef birçok insan görmiyor. O da bilir. Onlar makaslayarak Hı. alıyorlar. Biz makaslamıyoruz. Biz gidiyoruz. Onların kestikleri yerin baş tarafından alıp getirip koyuyoruz ortaya. Hı. Onlar kesiyorlar. Ön tarafından insanlara haber olmuyor. Tamam kesmeyin, tamamını getirin bakalım. Tamamını getirin. Firavunlara insanları özendiren ve Firavun milliyetçiliğini Mısır'da yayan adamın adı Cemalettin Afgani'dir. Firavun milliyetçiliğini yaymıştır. Ve Türkiye'deki kemalistler ve milliyetçiler Cemalettin Afgani'yi çok seviyorlardı. Evet, Mehmet Akif de dahil. Kur'an kısalarla hikaye, hurafe diyen ve Kur'an'a dil uzatan adamın kitabını Mehmet Atif tercüme etmiştir. Abdülaziz Çaviş kitabını. Kardeşim, korkunç çalkantılar olmuş, müthiş değişimler yaşamış bu insanlar ama biz anlamamışız. Niye anlamamışız? Hak olan alimleri sözleri bile ulaşmamış. Propaganda ve tesir altında kalarak ne olmuş? İnsanlar hakkı hakikati göremez olmuşlar. Evet, bu ayeti bitiriyorum inşallah fazla uzatmadan daha sonra tekrar döneceğiz. Kıssaların en güzelini anlatırız, o kıssanın en güzel oluşunu gelecek dersimize bırakıyorum. Örnekler vereceğim, o zaman anlayacağız. Kur'an kıssaları nasıl, başka kitapların kıssaları nasıl. نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْأَنِ Bu ifade benim anlamakta çok zorlandığım fakat çok dehşet bir ifade. Yani Arap dili, gramer ve kurallarına göre kendimi o kadar zorluyorum. Buna rağmen gerçekten... Hem anlamakta güçlük çekiyorum, hem anlıyorum ama ifade etmekte güçlük çekiyorum. <gülüyor> ne diyor Allah Azze ve Celle? Biz sana kıssaların en güzelini anlatırız. Ne ile? Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile. Allah Allah. İfadedeki inceliğe bakın. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile anlatılan şeyler temsili ise vahiy de temsilidir. Kısalar ne kadar gerçek olup olmama riskine sahipse kitabında da o derecede Allah'ın olup olmama riskine sahip olduğu o mantığa ortaya çıkar. فِمَا hayna اِلَيْكَ هَذَا Kur'an, Vahiy ne demektir? Hı? Hep şimdi tutturmuşlar vahiy gerçeği, vahiy gerçeği, vahye muhatap olmak, insanları insanlara vahiy götürmek. Sen nebi misin? Hı? Sen peygamber misin? Ne böyle bu ifadeleri? Edebiyatçılar Kur'an'ın dilinden anlamıyor Türkiye'de yazarlar ve şairler Kur'an'ın dilinden ve edebiyatından mahrum. Çünkü okumuyorlar ki onlar için Tolstoy önemli. Ha? Jack London önemli. Onlar için Stendhal önemli. Onlar için Kemal Tahir önemli. Onları okuyacaksınız. Güzel söz söyleyebilmek için. Bir kısma diyor ki, abi sen Kemal Tahir'i biraz oku da yüzünü bunu düzeltme. Ben bu kadar yapabiliyorum. Ayıp değil ya ben Kürt'üm. Bu kadar Türkçe beceriyorum kardeşim. Allah Allah, mecbur değil mi daha güzelini yapmak? Bana farz değil. O kadar beceriyorum. Bitti. Ben daha ilkokulda Türkçe konuşması bilmezdim. Açıkça söylüyorum soba nedir bilmezdim. Niye ayıp diyorsun? Onu okuyacakmışsın ama sen Kur'an'ı okumuyorsun. Evet. Sen Norkay'ı okuyorsun, bilmiyorum kimi okuyorsun ama... Hayde geri okuyorsun ama sen Allah'ın kitabını ve Rasulü'nün sünnetini okumuyorsun. Kim hüsranda? Kim hüsranda? Topal olup hak yolda olan mı? Sağlam gözü kulağı yerinde olup bataklıkta olan mı? Hadi söyleyin bakalım. Kur'an ne güzel misaller biliyor. Kur'an misalleri çoklu. Bima evhayna ileyke hazal kur'ane, Wen künte min qablhi, la min gafilin Allah Allah. Sen daha önce, sana bu Kur'anı vahyetmeden önce, gafillerdensin. Ne demek gafil? Halbuki gaflet sıfatı, Kur'an'da kınanmış insanların sıfatıdır. Neden Allah Azze ve Celle, Nebisine, he? gafillerdendin diyorsa gafil kendisinin bir şeyden haberdar olmadığı insanın sıfatı. Bir şeyden haberi olmayan insanın sıfatıdır. Mesela peygamber haktan, doğruluktan, adaletten ve eminlikten gafil bir insan anlamında değil. Zaten birisi bunu mutlak anlamda ele alıp peygambere gaflet sıfatını layık görse kafir olur. Hem peygamberliğinden önce hem peygamberliğinden sonra. Çünkü o Muhammed'ül emindi. Düşmanları bile emanetlerini onun yanına bırakıyorlardı. Yunanlık vallahi Muhammed'in yanına götürüp eşyalarımızı koyarsak hiçbir şey olmaz. İlginç. Onun için bizler Allah'ın davasını, şeriatını... Hükümlerini, tevhidini ve akidesinin emanetini korumadığımız halde korumamamıza rağmen diyoruz ki bu devleti biz yönetebiliriz, biz bu devleti yönetmeye layıksın. Hayır sen Yusuf değilsin ki. <gülüyor> Yusuf emindi. Muhammedül Emin emindi. Firavun ne demişti getirin, bana onu getirin. <gülüyor> استخلصه لنفسي nefsim için halis kılayım yani öyle bir görev vereyim ki onu öyle ona bir öyle bir özellik yetki vereyim ki hiç kimse ona müdahale etmesin <gülüyor> evet o da ne diyor ec'alni <messiz> ala hazainil ardı inni hafizun ali beni yeryüzünün hazil üzerine sorumlu yani hakim yetkili kıl hafizun <gülüyor> ali yani çok bilgili ve koruyucu olan, hafiz çok koruyucu olan dikkatli olan emanete sahip çıkan koruyan kimse alim, elim sahibi, bilgi sahibi kimse onun için Firavun hemen anladı pekala Firavun hangi akılla kavradı biliyor musunuz? rüya görüyor yedi tane şişko yürek veya öykü affedersiniz yedi tane cılızı iyi veriyorsun. Yedi tane başak görüyor. Yeşil, kurum, Bütün kahinler şaşırır. Nedir buraya? Bütün Mısırı, Nubayı, Afrika'dan istiyor, çağırdırıyor. Elinin ulaştığı yere kadar. Hiç kimse bir şey diyor. Vallahi biz Adı Gazı Ahlem'in tefsirini bilmez. Biz hiçbir şey bu, Ahlem rüya demektir bilemeyiz diyor. allah Teala ne yapıyor? Yusuf Aleyhisselam'a muhtaç oluyor Firavun'u. Yavuk da o günü Azizini Firavun demeyelim. Yusuf Aleyhisselam geliyor, hapishanedeki iki adamı anlatıyor. Her neyse uzun kısa göreceğiz inşallah. <gülüyor> Firavun, hemen getirin diyorum. Peki la, hangi kuvvetle kudret Firavun'u yavuk o Aziz'i Yusuf'u getirin deyip de Yusuf'un söylediğinin hak olduğuna ikna etti Allah'tan onun kalbine gelen bir ilham çünkü Allah dilediği kimseyi kendi dini ve kendi kullarını hizmetinde kullanır Allah'ın emri ve iradesiydi hemen ikna oldu ve geldi 7 yıl ettiler 7 yıl sakladılar 15. yılda da müthiş bir yağmur yağdı. Şimdi bu ilim kim tarafından veriliyordu? Allah tarafından veriliyordu. Kendisine Allah'ın öğrettiği insan, Allah'ın koruması altında vahyin terbiyesiyle hareket eden bir nebinin hazine hakimi, veziri, bakanı veya sorumlusu ki hemen hemen Mısır'ın yetkisi ondaydı o gün. Çünkü o günkü devlet, Hiksoslar devleti Arap asıllı bir devletti. 200 yıl sürdü. Daha sonra Nuba asıllı olan firavuniler isyan ederek Mısır milliyetçileri ne yaptılar? Egemenliği onların elinden aldılar ve İsrailoğlarını sürdüler. Şimdi işte bu şekilde Gaflet kelimesini biz izah etmeye çalışırken peygamberin aslında vahiden haberinin daha önce olmadığı ve Yusuf Aleyhisselam kıssasını da bilmediği. tabi buradaki bağlam siyah ve sibak e, neye delalet ediyor? Yusuf Aleyhisselam kıssasına delalet ediyor. Daha önce Hz. Aleyhisselam da... böyle bir şey bilmiyordu. Ah Yahudiler bir geliyorlar. Diyorlar ki ya Muhammed böyle bir kısa anlatır Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını, tıpatıp olduğu gibi bizde olduğu gibi anlatıyor. Nereden öğrendi bu insan? Kimden okudu bu kadar ayeti? Nasıl bildi? Bizde efendim gömlek olayı yokken bu gömlek olayı nasıl çıktı Tevrat'ta bu yokken? Efendim şu şu şu ayrıntı Tevrat'ta yokken bu, bu te ayrıntıları nereden bildi? Öyle Kur'an farklı bir şekilde inmiş olması gerekir tahrif edilmiş olan kitabın dışında muhkem bir kitap oluşundan ötürü hak olan kısa'nın bütün pasajlarıyla gelmesi gerekir. O pasajların tamamıyla geliyor. Dolayısıyla evet. Allahu Teala sen daha önce gafillerden idin derken sen daha önce bu vahiden, bu hadiselerden, o peygamberden haberi bile yoktu. Nereden bilsin bu Hûdu Rasul Sallallahu Aleyhi ve Nereden bilsin Yusuf'u? Nereden bilsin? Zülkarneyn'i bilmiyordu. Kim öğretiyordu Kim indiriyordu? Allah aziz ve şey. Dolayısıyla burada sana Kur'an'la bu Kur'an'da vahyettiğimiz derken hem kıssaların tamamını vahiy olarak adlandırıyor allah Teala hem de emirleri ve yasakları vahiy olarak adlandırıyor. E Kur'an Allah'ın vahiy ise sen bunun bir kısmı gerçektir, bir kısmı gerçek değildir diyemezsin. Kim Allah korusun bunu söylerse imandan çıkar. Kur'an el-kasasul hak. Hak olan anlatım diyor. E, biz de anlıyoruz ki temsili olarak, sembolik olarak anlatılan birçok şey hak değildir. Gerçek olmadığı halde anlatılır, gerçekmiş gibi insanlara vehmettirilir. Zall-ı var mı yok mu? Hikaye işte. Ferhat'la şiirin var mı yok mu? Hikaye işte. Yitmişte dağ delmişte bilmiyorum ne yapmış Bunlar masal. Bu bakımdan yani bu mitolojiyle Kur'an anlatımlarını karıştırma eğilimleri modern yazar çizerlerde bayağı ağır. <gülüyor> ve çok tehlikeli bir şey. Allah korusun yani Allah'ı yalanlamaya kadar gider ve o insanlar imanlarını kurtaramadan girebilirler. Mesela o kadar ciddi ve o kadar e, tehlikeli. Bugünlük bu kadar inşallah ile iktifa edelim. Vesallallahu sallallahu seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve cemîi'l enbiyâ ve murselîn. Allah emanet nasip <gülüyor>